الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهنا بحق ذاتك الذي لا تدركه الأفهام وبحق صفاتك وأسمائك الحسنى وبحرمه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد السرائرنا وَخُصَّنَا مِنْكَ بِالْمَحَبَّةِ وَالِاصْطِفَاءِ وَكُنْ لَنَا سَمْعًا وَبَصَرًا وَقَلْبًا وَآتِنَا عِلْمًا لِلدُّنْيَا مِنْ عِنْدِكَ يَا مَنْ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ارْحَمْنَا يَا مَنْ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَخَلِّصْنَا مِنْ بُؤْسِنَا وَاجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِينَ الْمُتَمَكِّنِينَ وَاكْشِفْ لَنَا حَضَائِرَ اللَّاهُوتِ وَتَوْوِجْنَا بِالْهِدَايَةِ وَالْحِمَايَةِ وَالْرِعَيَةِ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ Yaralarımızı sarıp ızdıraplarımızı dindireceği, kin ve nefretle atan kas katı kalpleri yumuşatıp, nazari insanlıktan ameli insan olmaya yükselmemiş bahtsızların talihlerine de bir ışık yakacağı recasıyla, hep ulu dergahının önünde bekleştiğimiz Yüce Rabbimize, mahlukatın nefesleri adedince hamdü sena, Efendimiz Hazreti Ahmet-i Muhammed Mustafa'ya, dupdur aile fertlerine, nezih ashabına, kainattaki zerreler sayısında salatu selam ediyor, dudakları tazimle süslü kullarının yakarışları arasında rahmeti sonsuz Mevla-i Cemal'in bizim dileklerimize de icabet buyuracağı ümidiyle bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz. Ey Rabbimiz ve ey yegane ilahımız, zihinlerin idrakinden aciz olduğu yücelerden yüce zatın, ulvi sıfatların, birbirinden güzel isimlerin hakkı için ve Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sinelerimizi tertemiz hale getirerek pırnur ile. Her şeyin başı ve bütün sevgilerinde en saf, en duru kaynağı olan muhabbetine mazhar kıl ve Mustafe'in el-Ahyar diye tavsif buyurduğun seçkinlerden seçkin kullarının evsafıyla bizleri de donat. Her zaman ve her yerde işiten kulağımız, gören gözümüz, hisseden kalbimiz ol ve nezdindeki ilm ile dünden, Bizleri de hissedar eyle. Ey merhameti hayallerimizin sınırlarını bile aşkın, merhametliler merhametlisi. Biz naçar ve kimsesiz kullarını da şefkatle muamelede bulun. Ey bize her şeyden daha yakın bulunan yüce Rabbimiz. Bizleri uzaklığın yakıp kavuran soğuğundan kurtar. Gerçek bulacağını bulmuş... Ve başka aramalardan kurtulmuş vuslat kahramanlarının gezip yüzmeden sıyrılmış temkin erlerinin zümresine bizi de dahil Lahut aleminin ferah ikliminin kapılarını bu müştak kulların içinde arala. Hidayet tacıyla taçlandırarak himayene al ve sevip hoşnut olduğun kullarını her zaman muhafaza buyurduğun gibi bizi de koruyup kolla. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile efradına ve bütün ashabı güzinine salatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Amin.